Güzel ve güzellik. Evet, semaların her yana tebessümler yağdıran, pırıl pırıl çehrelerinden, arzın binbir nakış, renk, desen ve işvesiyle gözlerimize gülen, gönüllerimize akan füsünkar simasına kadar her şey, o kadar güzeldir ki, ötelere açık ruhlar, Gördükleri her nesnede adeta ahiretin büyüleyen manzaralarından akisler müşahede ediyor gibi coşar. Daha güzeli olmaz sözleriyle hayranlıklarını ifade eder. Ve bu iç içe güzellikler karşısında hep aşikane duygularla dolup boşalırlar. İnsanın kendisi ise bütün bu güzelliklerde adeta son nokta gibidir. Evet, heykeli, hendesesi, maddesi, manası, fiziği, metafiziği, düşüncesi, aksiyonu, aklı, imanı itibariyle insan, eskilerin ifadesiyle tam bir nüshayı kübradır. Hz. Ali'nin dediği gibi, Avalim onda pinhandır, Cihanlar onda matvidir, Ve onun mahiyeti, Meleklerden de ulvidir. Zerrede güneşi göstermek, Damlada deryayı duyurmak, Çamurdan, balçıktan yaratılmış bir varlığı, Meleklerin mihrabı haline getirmek, Hangi hikmete bağlanırsa bağlansın, İnsanın, ilahi sırları çözmek üzere bir şifre, bir anahtar olarak yaratıldığı açıktır. İşte biz imanımız sayesinde, serapa bir güzellikler galerisi olarak, topyekun varlık ve hadiseleri, böyle bir mülahaza ile değerlendirir, ve her nesnenin, her hadisenin gülen gözünde, dünyayı daha bir farklı duyar ve, daha farklı zevk ederiz. Hatta bazılarımız itibariyle bütün varlığı muhabbet çekirdeği etrafında meczubane dönen elektronlar şeklinde algılar. Feleği, meleği, yıldızları, ayı güneşi, küreyi, taşı toprağı, otu ağacı, hayvanı insanı, mestü mahmur görme hissiyle Kendimizi adeta kainat çapındaki bir halka zikir içinde ve onun ser zakiri olarak temaşa ederiz. Evet bu geniş dairede bir güzel sesten baş döndüren bir manzaraya kadar. Sinelerde takdir ve heyecan uyaran hemen her şey karşısında göz nurunu fikir ziyasıyla birleştirebilmiş basiret erbabı, her nesne ve her hadiseyi, yüce yaratıcıya imada bulunan bir rasat noktası gibi görebilir. Ve bu temaşa noktalarından mavera iyiliğe açılarak, hep hüsnü aşk yamaçlarında dolaşabilir. Zannediyorum, niyet ve nazarlarımızla biz de, bu rasat noktalarının pencerelerini biraz aralayabilsek, temaşa edebildiğimiz her obje ve her hadise karşısında duyacağımız değişik takdir ve hayranlıklarla gönüllerimiz hep aynı heyecanı duyacak, anlama ve sezme ufkumuz değişerek ruhumuz farklılaşmanın hazlarıyla kanatlanacak ve kendimizi semavileşmiş gibi hissedeceğiz. Aslında bütün bunları duyup hissetmek çok da zor olmasa gerek. Bazen iyi dizayn edilmiş bir semtte, çevresindeki güzelliklerle iç içe bir mabet, onun bir köşesinde gönüllerimizi amudi olarak hakka yükseltmenin remzi bir minare ve çıkabildiği kadar en üst çerefesine çıkıldıktan sonra imanımızı, irfanımızı, aşk ve heyecanımızı ''Sen büyüksün'' sözleriyle ötelere haykıran bir lahuti ses, mihrabındaki derin bir hal ve inilti, teke ve zaviyenin herhangi bir köşesinden yükselen bir ney çığlığı, bir daire ya da başka bir enstrüman feryadı, hayatı bir zevk zemzemesi içinde duyup yaşamak için yeter ve artar zannediyorum. Hatta bazen güzel bir şiir, zengin bir nesir, ince bir motif, latif bir tezhip, gürül gürül bir kahramanlık destanı, iyi dramatize edilmiş bir hikaye, beşeri heyecanlarımızı haykıran bir musiki namesi bizi o kadar coşturur ve heyecanlandırır ki, görüp duyduğumuz ses hevenkleri ve değişik objeler tıpkı bir meltem gibi dört bir yandan ruhumuzu sarar, Bizi büyüler, Güzelliklerin sihirli alemine çeker, Ve bize ötelerden, Güftesiz bestesiz ne nameler, Ne nameler duyurur. Ne var ki bütün bu güzelliklerden duyup hissettiğimiz zevklerin, Lezzetlerin, heyecanların, Takdirlerin, Kesilmeden devam etmesi, ve bu ruhani hazların da yeniden elemlere dönüşmemesi Bizde bu hisleri uyaran unsurların hakiki sahipleriyle irtibatlandırılmalarına bağlıdır Yoksa hiç beklenmedik bir anda her şey biter Bütün dünyamız yıkılır gider Güneş batar Ay grub eder Yıldızlar zulmetlerin bağrına dökülür Ve her yanı karanlıklar basar Basar da, ruh iç içe kıyametler yaşamaya başlar Böyle bir zevk ve lezzetin Böyle bir heyecan ve takdirinse Hasret ve hicrana yenik düşeceği açıktır Hasret ve hicranla yıkılmış ruhların Güzeli güzel görmeleri Ve ondan heyecan duymaları da imkansızdır bütün güzelliklerin her zaman duygularımızda solmadan taptaze kalmaları, zevk ve lezzetlerimizin acılaşmadan devam etmesi, evet, çiçeklerdeki renklerin, namelerdeki büyülerin, sanatkar ellerin ortaya koyduğu sihirli eserlerdeki revnakın hep canlı kalması, onların gerçek kaynaklarının görülüp sezilmesine bağlıdır ki, o kaynağı bu ölçüde içinde sezip bilenlerin, varlıkla alakalı duydukları bütün zevkler, lezzetler, heyecanlar ve takdirler, asli olmadan çıkar, tebe'i bir hal alır ve artık bütün ve hadiselerdeki değişik tezahürler, kendilerinden dolayı değil de, sahiplerinden ötürü görülüp sevilme konumuna yükselirler. Evet, batık giden şeyler kalbin alakasına değmedikleri gibi sevilmezler de. Bir şairimiz bu duyguyu Kur'ani ufukla irtibatlandırarak şöyle ifade eder. ''Afitabı hüsnü huban, akıbet eyler fûl.'' Ben muhibbi la yezalim La uhibbul afilin Güneş gibi Güzel yüzler de sonunda batar gider Bu itibarla ben fani güzelleri değil Batmayan ebedi güzeli severim Aynı mülahazayı Mevlana Şu sözleriyle dile getirir Allah'ım seni görüp seni tanıdıktan sonra, gözüm artık dünya güzellerini görmez oldu. Evet, maddi ve cismani güzellikler, nazarları güzeller güzeline yönlendirmek için sadece birer vesiledirler. Vesilelere takılıp kalmaksa, hedef körlüğüne düşmek, varılacak noktayı unutmak, Ömrü mecazi muhabbet ve alakalarla tüketip, Hakikate karşı kapalı kalmak demektir. Aslında böyle bir tıkanmanın yaşanmaması için yüce yaratıcı, Bizi kendisine götüren yolların sağına soluna güzelliğinden ışıklar, Renkler, tenasüpler, sesler, soluklar, nameler serpiştirmiştir ki, Yoldakiler, Hem yol yorgunluğunu duymasın, Hem de, asıl hedefi unutmasınlar. Yol boyu göz ve gönüllerimize ilişen bütün işaret telebünlü bu işaretler, hudanın ışıklarla, renklerle şekillendirip gözlerimizin önüne serdiği, onun ayetleri ve apaçık şahitleridir ama, bakış zaviyesini yakalayamamış, ya da inkara kilitli ruhlar için bunlar, birer fitne, birer iptila, ariye güzellikleriyle birer mecazi mahbupturlar ve maalesef vuslat vesilesi olarak yaratılmışken birer hasret ve hicran saygına dönüşmüşlerdir. Oysaki düşünebilenler için sevmenin de aşkın da iştiyakın da kalbi alaka ve irtibatın da esası bizim güzellik diye değişik şekil ve suretlerde gördüğümüz her şey çok perdelerden geçmiş ve biraz da aynaların kabiliyetlerine göre farklı mahiyetler almış hakkın güzelliğinin gölgesinin gölgesidir. Her güzelliğe karşı duyulan hayranlık hissi de aslın büyüsünün gölgeye aksetmesi gibi bir şeydir. Asıl gölge Esas tabi fark edilebildikten sonra, kül halinde veya parça parça varlığa karşı hissettiğimiz alaka da mahzursuz sayılır. Bu açıdan da, hem gölgeye hem de tabi olana, güzel nazarıyla bakabiliriz. Zira güzellere tabi olanlar da güzeldir. Ve her güzellik, onu duyan aşıkları, Sevgiliye ulaşma arzusuyla coşturan bir name, bir mesaj, bir fısıltı, bir sinyal ve bir çağrıdır. Evet, bazen bir ses, bir renk, bir desen, bir şive, gözlemcide müthiş bir özlem ve ihtiyaç ateşi tutuşturur. Agyar araya girmezse, bu ateş zamanla alev alev bir aşka dönüşür, ve cayır cayır onu yakmaya başlar. Başlar ama bir kor haline gelmiş bu sermest ruh, Yakan senin ateşin olduktan sonra, Ocaklar gibi yansam da gam izhar El Elverir ki, Vefa babında dolmasın gözlerim hicrandan, Vecuda kalmayayım yar kapısında kalmayayım yar kapısında canından der, inler. Bazen hemen hepimiz kalbimizin derinliklerinden fışkırıp bütün benliğimizi saran ve ruhlar alemindeki maceralardan iz, işaret ve ima taşıyan öyle derin duygular anaforunda hissederiz ki kendimizi her şey silinir gider gözümüzden ve gönlümüzden. Derken ufkumuzda sadece bir hüsn-ü Soyut güzellik kalır ve kulaklarımız aşkı vuslat gürültüleriyle dolup taşmaya başlar. Güzellik ve aşkın iç içe girdiği böyle anlarda ruh o kendine mahsus görme, duyma, hissetme, yaşama kabiliyetleriyle gördüğü hemen her nesne ve her hadise de sadece aslı duyar, özü hisseder ve kendine ait sistemleriyle bütün görmeleri, bilmeleri, duymaları değişik istihalelerden geçirerek hakikatlerine ulaştırır. Ve gazalinin ifadesiyle aklı meadımıza Mevlana'nın deyimiyle de semavi idrakimize sunar. Bu itibarladır ki gördüğü zahiri güzellikleri Ruh sistemiyle rafine etmeden onlara dilbeste olan bir kısım natüralist veya materyalistler, mücerret tecelliye takılıp kalmış, zevki de heyecanı da daraltmış ve zaman mekan üstü olanları zamana mekana sıkıştırarak kendi ufuklarını karartmışlardır. Oysaki bütün güzellikler bizi bizden alıp aşkınlığa yükseltmek maddenin dar mahbesinden kurtararak kaynağın enginliğine ulaştırmak için vardır. Her insan şöyle veya böyle ortaya koyduğu bir eserde hemen her zaman kendini, kendi duygularını, iç zenginliğini, yorum kabiliyetini ve tefsir ufkunu sergiler ki bu aynı zamanda hem varlığı ve tabiatı hem de varlık ve tabiatın maverasını bir iç sezi prizmasından geçirerek yeni bir çerçevede temaşa edeceklerin müşahedesine sunmak demektir. Hakk'ın kendi eserlerini ışıkla, renkle, mana ile, muhteva ile resmederek kendini tanıtıp sevdirmek, kendine ulaşmaya vesile yapmak için hazırlayıp vicdanlarımızın önüne serdiği gibi bizler de onun izni dairesinde varlığa müdahalede bulunma Bedi zevkimize göre onu yeniden şekillendirme sorumluluğuyla bu dünyaya gönderildiğimizden ortaya koyacağımız eserlerimizle bir yandan kendi şuur, kendi idrak ve kendi hislerimizi ifade ederken diğer yandan da varlık, eşya ve insanın yaratılmasıyla anlatılmak istenen ledünni gerçeklere tercüman olma durumundayız. Bu konuda kainatta, hadiselerde, meşkedilmek, kopyası alınmak için en iyi örnekler sayılırlar. Ancak örnek ne kadar mükemmel olursa olsun, yine herkes duyup değerlendireceği objeleri, kendi istidadı çerçevesinde resmedecek, seslendirecek ve yorumlayacaktır. Şarlalov Estetikle alakalı bir mülahazasında, güneşin battığı sırada grupta meydana gelen o müthiş tablo, bir köylünün zihnine hiç de estetik olmayan, akşam yemeği düşüncesini getirir. Bir fizikçinin aklına ise, ne güzel ne de çirkin, sadece doğru ya da yanlış olması muhtemel bir izin analizi düşüncesini uyarır. Bu itibarla güneşin batması, ''Sadece güzelliği hisseden insanlar için güzeldir.'' der. Evet, varlığın bağrına serpiştirilmiş güzellikleri de ancak, hakkın duyurmasıyla duyan, anlatmasıyla anlayan gönül erleri görür. Zira onların gören gözleri de, duyan kulakları da, hisseden vicdanları da her zaman ötelerin renkleriyle türlenir. Bir marifet eri, bu mazhariyeti şu üç beş kelime ile ne hoş ifade eder. Kendi hüsnün huplar şeklinde peyda eyledin, sonra dönüp çeşmi aşıktan temaşa eyledin. Göğsü her zaman aşkı ihtiyakla inip kalkan, nabzı da sürekli vuslat arzusuyla atan tak bir sine, Yürüdüğü yolun her menzilinde Sevgiliden değişik işaretlerle karşılaşır Evet o doğan aydan, batan güneşten Göz kırpan yıldızlardan Rengarenk tabiat meşherlerinden, Esen yelden, yağan kardan Başımızdan aşağı dökülen yağmurdan Ve melekler gibi süzülüp göklere yürüyen buhardan aldığı mesajlarla Hemen her adımda vuslat koyuna gireceği heyecanını duyar. Duyar ve göz gönül birliğine ulaşmış bir sevdalının duygularıyla Her yerden herkes senin güzelliğini temaşa için koşup geliyorlar. Ve o eşsiz cemalinle naz naz üstüne cilbelerle salınıyorlar. Aşağıdan yukarıdan her varlık... Dellallar gibi avaz avaz seni haykırıyor ve senin nakış nakış güzelliklerinin akisleri olarak keyiflenip oynuyorlar der. Eşya ve tabiata bakar ama hep öteleri temaşa eder. İşte bu nokta hem bir aşk iştiyak hem de bir alaka noktasıdır. Ama böyle derin bir mülahaza bu yazının hacmini aşacağı da açıktır.